1600, numaralı konu, Hz. Peygamber'in duaların başında ve sonunda söyledikleri kelimeler, evet, Hazreti Peygamber dualarına, Sübhane Rabbiyel Ali a Lel Vehhab, büyük ve en yüce olan vehibe edicilerin en büyüğü Allah Teala'yı her türlü ortaktan tenzih ederim, kelimeleriyle başlarlardı.